E, oturarak namaz kılıyorum. Evet. Yani bunun bir ölçüsü var mıdır ya da sınırlaması? Tabii farz namazlarda ayakta durmak namazın farzlarındandır. Yani kıyam dediğimiz şey وَقُومُ لِلَّهِ Rabbimiz diyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de savaş anında namazı anlatırken Yüce Allah فَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ akam telehumu الصَّلَاةَ Yani kıyam dediğimiz şey namazın farzlarından bir tanesidir. Dolayısıyla farz namazlarda ve vacip olan vitir namazında bir insanın mazereti yoksa Gücü yetiyorsa ayakta kılmalıdır. Eğer ayakta kılmaya sadece bir rekat gücü yetiyorsa ayakta kılmalıdır birinci rekatı diğer rekatları oturarak kılabilir. Dolayısıyla mazereti olmayanın e, ayakta değil oturarak namaz kılması namazını geçersiz kılar. Ancak nafile namazlarda farz namazları biliyoruz bir de nafile namazlarımız var. Diyelim öğle rekatını öğle namazının ilk dört sünneti hı hı. bir insan nafile namazlarda ayakta kılmaya gücü yettiği halde oturarak namaz kılabilir. Demek ki nafile namazlarda kıyam farz değildir. Ancak gücü yeten bir insanın ayakta kılması uygundur, tam sevap alır. Gücü yettiği halde, gücü yettiği halde oturarak nafile namazlarını kılıyorsa namazları geçerlidir, ancak yarım sevap alır. Ancak şunu bilelim, bir insan da farz namazları ayakta kılabiliyorum ama nafile namazları gücüm yetmiyor. Kolay kolay demez herhalde hocam. Demez ama derse bile inşallah namazlarında sıkıntı, problem yok diyelim. Peki hocam.